Merhabalar, 94.9 Açık Radyo'da Bir Sine Fil programında daha birlikteyiz. Ben Yeşim Burul. Programımıza Dervis Daim'in Nokta filminden, orijinal müziklerinden aynı isimli parçayla başladık. Çünkü bu hafta canlı yayında bir konuğumuz var. Zeynep Ünal, Boğaziçi Üniversitesi Mithat Alan Film Merkezi yöneticisi kendisi. Hoş geldin Zeynep. Hoş bulduk. Evet, e, Zeynep'i bugün çok hayırlı bir vesileyle e, konuk ediyoruz e, stüdyomuzda. Çünkü e, aslında ne zamandır niyetlendiğimiz ama malum ülkemizin gündeminin bizi pek rahat bırakmadığı bu süreçte... E, ...Mayıs ayı sonunda iki ciltlik bir kitap e, şık, yayınladınız. E, Zeynep de hazırlayanlar arasında, editörler evet. arasında Koray Sağlam'la birlikte bir filmin serüveni Mithat Film Merkezi Sinema Seminerleri iki cilt halinde... ...okuyucularla buluştuk. Buluştu. Elinize, emeğinize sağlık. Çok çok teşekkür evet, ederiz. <gülüyor> ee, biz burada Sinefil'de sık sık e, Mithat Alan Film Merkezi'nden bahsediyoruz zaten. Biliyoruz, takip hem ediyoruz, severek. <gülüyor> üniversite de. için hem de aslında genel olarak... ...sinema camiası için ne kadar önemli bir platform oluşturduğundan... E, ...kitabın detaylarına geçmeden önce istersen yine de duymamış olan dinleyicimiz e, varsa diye... ...birazcık merkezden bahsedebilir misin? Tabii, e, Mithat, Merkezi, e, Mithat Alam Film Merkezi Mithat Alam'ın bağışıyla 99 yılının sonunda kurulmuş bir merkez. E, biliyorsunuz Boğaziçi Üniversitesi'nde bir sinema bölümü yok... Ancak Mitat Bey orada bir sinefil Mitat alan Boğaziçi Üniversitesi'nde sinema dersleri vermeye başlıyor. Akabinde böyle bir fikir aklına geliyor. Yani bir film merkezi yurt dışında pek çok örneği olan film merkezini Boğaziçi Üniversitesi'nde kurmak aklına geliyor ve bir büyük bağış yapıyor Boğaziçi Üniversitesi'ne. Ee, ve e, kurucumuz hem de yönetim kurulu başkanımız aynı zamanda halen Mithat Alam e, pek çok proje gerçekleştirilmeye başlıyor ilk projesi görsel hafıza projesi merkezin e, sinemayı e, bir şekilde işte yaşları sebebiyle Artık gerçek yapamayan ya da halen devam eden kişilerle görsel hafıza çalışması yapıyoruz biz. Bunları mesela işte Tuncay Kurtziz'le yaptığımız görsel hafıza projesi çalışmasında da bir külliyat var orada. Ve Tuncay Bey ölümünden hemen önceye kadar hiç röportaj vermiyordu artık. Mithat Alan Film Merkezi'ne her şeyi anlattım. Oradan alabilirsiniz diyordu. Tabii böyle saatlerce konuşmalar oluyor elimizde ama biz onları 20 dakikalık filmler hakkın halinde yayınlıyoruz da. Onun dışında her hafta bir konuğumuz oluyor bizim de merkezde. Onlarla söyleşiler gerçekleştiriyoruz. Onların sinema ile ilgili kurdukları ilişkiyi dinlemiş oluyoruz. Sadece sinemacılar olmuyor. Yani yönetmenler, senaristler, oyuncular oluyor elbette ama onun dışında yazarlarla da konuşuyoruz. Müzisyenlerle de sinemayı konuşuyoruz ve bunları kitap haline getirip her yıl e, sinema söyleşileri başlığı altında yayınlıyoruz. İşte Hisar Kısa Film Seçkimiz var dünyaya e, Türkiye'deki o yıl çekilen en iyi 10 filme e, dünyada dolaşımını sağlıyoruz. Onun dışında film gösterimleri var. Onun dışında film Değil gösterimleri mi? var. Hem zaten kapalı bir salon var e, merkezin içerisinde evet, aynı evet. zamanda yaz boyunca açık hava gösterimlerine de ev sahipliği yapıyor evet. merkez. E, yaz okulu devam ediyor şu anda Boğaziçi Üniversitesi'ne ve pek çok üniversitede. Çünkü biz yalnızca Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine değil... ...sinema meraklısı olan her öğrenciye hizmet veriyoruz. Ağustos'un ortasına kadar da yazlık film gösterimlerimiz... ...Mıtatalan Film Merkezi terasında devam ediyor... Evet e, dolayısıyla hani zaten her sinefinin bence İstanbul'da kesinlikle takip etmesi gereken bir program devam ediyor orada. Oradan şeye geçelim zaten çok sayıda yayını var merkezin dediğin gibi o sinema e, sohbetleri zaten kitaplaştırılıyor yıllardır orada büyük bir yemek var. E, ama sonra bu bir filmin serüveni iki ciltlik e, kitaba giden süreçten de bahsedebilir misin biraz? Aslında tabii bu e, sürecin en başı e, merkezde e, atölye çalışmalarıyla başlıyor. Ee, 2010 yılında e, Mitatalan Film Merkezi E, ...atölye çalışmalarını yapmaya başlıyor. O zamanki direktörümüz Yamaç Okur'un projesi. Her hafta bir konuk geliyor öğretim dönemi boyunca. E, kendi mesleki yani sinemanın içindeki mesleklerini öğrencilerle paylaşıyor. Fakat ben e, daha sonra merkezde çalışmaya başladım 2012 yılında. Ve o kadar etkiledi ki beni bu proje. E, oradaydım ben hep kalıyordum bu e, Atölye çalışmaları devam ederken o kadar güzel şeyler anlatıyor ki insanlar ve biliyorsunuz yani sinemayla uğraşan herkes siz de aynı şekilde müthiş bir tutkuyla bağlı yaptığı mesleğe ama her alanında yani sanat yönetmeninde senariste işte ne bileyim sesçi de folici de vesaire dedim ki ben bunları niçin bir kitap yapmayayım Mithat Bey'i sunayım Mithat Bey de arkandayım başta o zaman dedi. E, ve iki yıl boyunca e, biz oturduk bütün dersleri yani bir külliyat oluşmuştu zaten merkezin arşivinde. Tek tek tüm derslere deşifresini yaptık. Bu çok uzun zaman aldı tabii. E, arkasından elden geçirdik. E, hepsini alamadık kitaba. Şu anda bile zaten kitap iki cilt halinde yayınlandı. E, hepsini alamadık. Belki dedik önümüzdeki zamanlarda bir üçüncü cilt ilave ederiz bu kitaba. Ee, sonra e, dedik ki yani peki nerede yani biz bunu böyle çalışıyoruz. Ee, ayrıca bütün e, de şifrelerin elden geçirdik, bir metin haline getirdik. Ders sahiplerinin kendilerine gönderdik. Onlar metne son hallerini verdiler. Fakat dedik bunu kim basacak? Yani biz bu kadar çalışıyoruz bu da. Ee, sonra e, kitabın yazarlarından da ya da derslerin hocalarından biri. Tayfun Pirselimoğlu senaryo anlatmıştı. O biliyorsunuz aynı zamanda bir yazar. E, pek çok kitabı var. Dedik yani bu çok güzel bir proje. Ben İtaki Yayınları'nın e, sıcak bakabileceğini düşünüyorum. Fakat İtaki'nin o güne kadar hiç sinema kitabı yayınlamamıştı ve dedik ya vesile olsun e, bu kitap. Biz hem de çok prestijli bizim için basarız dedi. Yani Selçuk e, Bey'in öngörüsü olmasaydı ithaki de e, bu kitap e, iz, izleyici diyeceğim artık. izleyicilerle okuyucularla buluşamayacaktı. Böyle bir süreç yaşadık. Evet, e, hakikaten... ...çok meşakkatli bir süreç... ...çok birbirinden farklı malzemeler var... Evet. ...ders verenler işte... ...branşları itibariyle farklı yerlerden geliyorlar... ...farklı farklı anlatıyorlar büyük ihtimalle... ...dolayısıyla metinler üzerinde çalışırken... ...siz de ciddi bir emek sarf ettiniz... ...diye tahmin ediyorum... ...aslında evet en büyük problem... ...bir dil bütünlüğü oluşturmaktı... ...çünkü mesela kitap... ...senaryo dersleriyle başlıyor... ...üç kişinin dersi var... ...Feride Çiçekoğlu... ...Tayfun Pirselimoğlu ve Doğu Yücel... Ee, ya Onların tabii bir dil bütünlüğünü sağlamak o başlık altında biraz meşakkatli bir işte ama üstesinden geldiğimizi düşünüyorum. Yani tabii ki yazarların sayesinde, hocaların sayesinde bir şekilde ve İthaki'den gene Selçuk Bey'i sevgiyle anıyorum. Selçuk Bey'in sayesinde bir hale yola koyabildik el birliğiyle. O zaman şimdi bir müzik arası verelim. Programımıza zaten e, kitapta e, yer alan e, hocalardan biriyle derviş Zahim'in e, bir filminin müzikleriyle başlamıştık. Nokta filminin müzikleriyle. Şimdi şeyle devam edelim. E, Sakin grubundan hamur işleriyle. Ee, hamur işleri de e, Seyfi Tevaman'ın bizim büyük çaresizliğimiz e, filminde kullanılan parçalardan biriydi. Çünkü Seyfi ile de e, bir ders var değil mi kitapta? Evet, kitapta Seyfi var. Evet, şimdi Hamur işlerini dinliyoruz sakinden. Kavanozları <gülüyor> Lakin grubundan dinledik hamur işleri. Ee, bizim Büyük Çaresizliğimiz filminde kullanılan parçalardan biriydi. Ee, rahmetli Seyfi Teoman'ın... Evet. E filmi, ikinci uzun metrajlı filmi. E, 94.9 Açık Radyo'da Sinefil programı devam ediyor canlı yayında. Konuğum Zeynep Ünal Boğaziçi Üniversitesi Mithat Alan Film Merkezi yöneticisi. E, kısa bir süre önce e, çıkan bir filmin serüveni e, film merkezindeki sinema seminerlerinin derlendiği iki ciltlik e, çalışmanın e, editörlerinden kendisi. E, kitabın içeriğinden bahsettik. Birazcık ona uygun müzikler de çalıyoruz. Evet. Belki yeri gelmişken seyir Seifinin de yani anmak da değişik geliyor. Bak kulaklarını çınlatabiliriz birlikte ikimiz. Merkezin öğrencilerinden de Seif Teoman çok emek vermiş öğrencilerinden biridir Merkezin. Mitat Bey'in bir şeyi vardır Merkez çocukları der. Merkez çocuklarındandı ve kitaptaki ders o kadar güzel ki yani özellikle o bölümü herkesin okumasını gerçekten çok tavsiye ediyorum. E, ve işte biz de bu kitap vesilesiyle onun kulaklarını çınlattık e, ve aslında Seyfi'nin ölmediğini, o kitapta onun hatırasının hala var olduğunu e, göstermiş olduk diye de düşünüyorum. Evet, onun sözlerinin, anlattıklarının ıı, yeni nesillere bu şekilde aktarılıyor olması da çok kıymetli. Çünkü biliyorsunuz yani e, herkese de el veren bir yapısı vardı. Herkese yardım eden, e, işte yönetmenlik yaparken birden yapımcı olarak karşımıza çıkan e, öyle biriydi. Ve ben gerçekten dersinin e, sadece tabii Seyfi'nin değil bütün derslerin öğrencilere bir ışık olacağını düşünüyorum, bir yol gösterici olacağını. Evet e, onun dışında 13 bölümden oluşuyor toplamda 27 söyleşi var içerisinde evet. e, bölümleri de biraz tanıtır mısın bize? Tabii e, senaryoyla başlıyor daha önce bahsettiğim gibi arkasından da hemen yapım atölyesi geliyor yapım atölyesinde e, Nuri Bilge Ceylan'ın filmlerinden tan tanıdığımız Zeynep Özbatür var e, gene Seyfi'nin filmlerinden ve pek çok e, filmden tanıdığımız Yamaç Okur var. Arkasından hemen yönetmenlik dersi geliyor. Orhan Eskiköy, e, Derviş Zayim ve Seyfi Teoman'ın dersi var. E, görüntü yönetmenliğinde Uğur İçpak var, Kenan, Kenan Korkmaz var. E, hemen akabinde sanat yönetmenliği geliyor. Serdar Yılmaz, Nadide Argun, e, Natali Yeres'in dersleri var. E, hemen işte müzik var, Cem Kısmet var müzikte. ...Pilli Bebeğin solisti... ...Besat Ceyn'in müzisyeni... Ee, ...şimdi başka... ...Ses tasarımı var... Ee, ...Umut Şen Yol var... Ee, ...Cenk Erkök'ten var... ...Sesi Yerinde Kaydetme... ...dersi var... Ee, ...Fatih var orada... Ee, ...böyle böyle ta telif haklarına... ...Burhan Gün'ün telif hakları dersine kadar... ...devam ediyoruz... ...bir şey var... E, Bir filmi cila alamak e, Esra Cora'nın dersi var. E, 13 bölümden oluşuyor. Evet. Adını unuttuğum ya da bölümü unuttuğum kişiler de vardır. Kurgu var, Kurgu'da Ayhan Ergürsel, Çiçek, Kahraman var. E, böyle. <gülüyor> Aslında bir filmin yapım sürecine dair evet. daha hani e, tasavvur aşamasından e, post prodüksiyona varan bütün süreçleri Tek tek anlatıyor, anlatıyor. kişiler. Tabii ki bu dersler e, her hafta merkezde gerçekleştirilen derslerdi ve iki saat sürüyordu. Tabii ki işte mesela Uğur İçbağan hani görüntüyü gelip iki e, saatte anlatması bitirebilmesi mümkün değil. Fakat işte bir yol göstermek... E, gibi düşünülebilir kitap. Bir de tabii piyasadaki diğer muadilleriyle ya da bu konularda bilgi alınabilecek diğer e, yayınlarla karşılaştırıldığında e, şöyle bir de bir kıymetli tarafı var. Hepsi Türkiye'de, Türkiye koşullarında günümüz Türkiye sinemasını yaratan isimler. Evet, öyle. E, yani işte dediğin gibi film müziği ...sesi, e, kurgusu... E, ...yapımcılık konusunda... ...yurt dışında yayınlanmış çok sayıda kaynak var... ...Amerika'da, evet. Avrupa'da... ...ama orada bu işi yapma koşullarıyla... ...Türkiye'de bu işi yapma koşulları arasında da... ...büyük farklar var. Birisi çok güzel bir... E, ...beğenisini sundu bize... ...ben çok sevdim o beğeniyi... ...dedik ki yani ben sinemayla... ...sadece film seyrediyorum... ...fakat kitabı alıp okudum... E, ...okuduğumda sadece... ...o kişilerin mesleğini değil... Aynı zamanda o kişilerin insan hikayelerini yaptıkları işte okumak da çok hoşuma gitti. Bunun için çok teşekkür ederim demişti. Aslında işte dediğin gibi yani e, yurt dışındaki sinema yapma koşulları ile bizim ülkemizdeki koşullar aynı değil maalesef. O yüzden o koşulların içindeki insan hikayeleri, nerelerden ne çıkardıkları, bazen nasıl eyliyordamıyla bir şeyleri bulabildikleri e, çok çok keyifli dersler o yüzden. Evet bence hem o açıdan öğrenciler için hem de genel olarak sinema meraklıları ve bir filmin yapımını başından sonuna o bütüncül süreci bir arada görmek açısından e, çok ilginç bir çalışma olmuş. Bir de her bir kategoride de her bir bölümde de farklı bakış açıları. Çünkü evet. sonuçta yönetmenler de yapımcılar da e, herkes kendi üslubuyla yaptığı için farklı üslupları bir arada görme imkanı da sağlıyor. Evet ben de öyle düşünüyorum. Evet. Çünkü gerçekten işte yine hani kitabın ilk bölümü olduğu için senaryoya baktığımızda işte Feride Çiçekoğlu da Türkiye'nin en önemli senaristlerinden biri. Doğu Yücel çok genç ve e gençlerin de çok e sevdiği bir dille yazan bir senarist. Bir de Tayfun Pirselimoğlu var. Yani üç çok farklı e senaristin... E anlatımları var. Bence yani biz biraz bunu da gözetmeye çalıştık dersleri seçerken. Bir de şunu gözetmeye çalıştık. Yani bazen çok sohbet gibi gitti dersler. Bazen çok hani baya tahtaya yazarak, çizerek anlattı hocalar. Ama biliyorsunuz yani konuşma diliyle yazım dili birbirinden çok farklı. Bunu daha oturtabileceğimiz isimleri seçmeye özen gösterdik ve en güzeli de şuydu gönderdiğim herkes... Yani biz bu kitabı yapıyoruz ve. ...bakalım hani yayınlayabilecek miyiz dediğimiz herkes... ...bize çok çok destek oldu. Ee, ve biliyorsunuz yani bu insanların hepsi işte film üreten... yani ...hatta durmadan bir şeyler üreten insanlar... Ee, ...vakit ayırdılar, tek tek derslerini okudular, düzelttiler... ...bize geri gönderdiler. O yüzden çok kıymetli sahiden ve hiç para kazanmadılar <gülüyor> bu işten <gülüyor> diyebilirim. Evet... E gerçekten hani çok keyifli kitaplaşmış olması bugunca senenin emeğinin ee, iki senelik bir ara verildi bu atölyelere. Belki tekrar başlamasıyla beraber evet. üçüncü, dördüncü ciliklerde <gülüyor> evet. katılabilir. Bu dönem yeniden başlıyoruz biz. Ee, dediğin gibi iki yıllık bir aramız oldu. Ee, Eylül'de yapmadım. mi? Ekim. Ee, Eylül'de okullar açılıyor. Eylül'de hemen biz atölye çalışmalarına başlıyor olacağız. Gene aynı programla, aynı düzende Hı -hı. devam edeceğiz. Yine Senaryo ile başlayacağız yönetmenlik, görüntü, sanat yönetmenliği, oyunculuk devam edecek derslerimiz. Evet, o zaman şimdiden buradan duyurmuş olalım dinleyicilerimize de. Eylül ayı itibariyle Mithat Alan Film Merkezi'nde sinema atölyeleri tekrar evet. başlayacak. Bütün öğrencileri açık ve ücretsiz. E onun da ayrıca belirtmiş olayım. Öğrenci olmayanlar da gelebiliyorlar mı? Gelebiliyorlar aslında ama tabii merkez öğrencilerin merkezi olduğu için <gülüyor> öğrencilere öncelik evet, veriyoruz. Öğrencileri. Öğren evet onların her zaman öncelik. Aynen. Onun dışında önümüzdeki sene itibariyle merkezin diğer faaliyetleri konusunda bize duyurmak istediğimiz bir şeyler var. Geçen yıl başladığımız bir etkinliğimiz var. Biz çok çok keyif aldık. Sinemateki biliyorsunuz. Jacques Shalom'un Onat Kutlar'la beraber kurduğu, Onat Kutlar'ın kurduğu daha doğrusu. Jacques Shalom Türkiye'ye geri döndü. Ve şimdi müthiş bir gayretle neredeyse tek başına e, sinema tek gösterimlerine devam ediyor. Biz varız yani Tatalan Hı -hı. Film Merkezi'nde ve Kadıköy CKM'de e, yapıyor. Bu sene e, onun gösterimlerine de devam edeceğiz. E, şöyle. ilk bölümü tanıtmıştık zaten burada. Evet. evet. E, yani e, çok güzel oluyor. İşte sinema tarihinden bir film seçiliyor e, ve... Çoğunlukla da e, sinemayla çok ilgisi olmayan kişiler gelip o filmin sunumunu yapıyorlar. E, biz çok keyif aldık. E, ve Jack Bey dedik ki bunu burada bırakmayalım, devam edelim. O da tamam dedi. Yine müthiş bir gayretle bu sefer Peram Müzesi'nin sinema salonunu da ekledi programa. E, üç yerde e, biz de her salı e, hmm. saat e, 19'da. Öncesinde sunum, ak akabinde film gösterimiyle sinemateke devam ediyoruz. Ee, yine e, at atölye çalışmalarının dışında her hafta bir konuk ağırlayacağız. Hmm. E, bütün projelerimiz aynı şekilde devam ediyor olacak. Evet, O benim hep içimde ukdedir. 99 yılında kurulmuş olması Mitat Alan Film Merkezi'nin bir 97 mezunu olarak <gülüyor> ucundan kaçırmış. Dolayısıyla benden sonra e, gelen öğrencilere hep ne kadar şanslı olduklarının altını tekrar tekrar çizmek istiyorum. Kendi çok... öğrencilerimi de zaten e, çok büyük bir hevesle gönderiyorum yine Mitat Alan Film Merkezi'ne. E, hakikaten bir vaha şu anda e, sinema açısından İstanbul'da. Yani hele böyle günlerde gerçekten herkese de çok az film gösterimimiz kaldı artık yaz okulu da bitiyor ama böyle biraz sıkıntılı dönemler yaşıyoruz böyle günlerde gelip merkezin terasında ne bileyim işte güzel bir film seyretmek herkese iyi gelecektir diye düşünüyorum. Evet, birlikte olup birlikte film izlemek için bence önemli Bu günlerde özellikle sinemanın o birleştirici gücü. Evet. Hep beraber birbirimizi tanımadan aynı perdeye bakarak aynı görüntüden, sesten ve o imgeden beslenmenin getirdiği tatmin duygusu bir başka hakikaten. Çok, çok. O yüzden e, çok teşekkürler bütün emekleriniz için Biz... da, için de çok tebrik ederim. Tekrar. <gülüyor> çok çok teşekkürler bizi davet ettiğiniz için merkeze yer verdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Tabii seve seve e, önümüzdeki e, aylarda inşallah tekrar diğer faaliyetler içinde yine Görüşürüz burada açık radyo stüdyolarında. Çok seviniriz. Çok teşekkürler Zeynep Ünal. Şimdi bir müzik arası verelim. Ee, haftanın yeni filmlerini tanıtmaya geçmeden önce e, haftanın yeni filmlerinden birinden bir parça dinleyeceğiz. Monroe Prensim filminde son lüksten geliyor Easy. Crush what you hold İzlediğimiz parça Easy'di, son lüksten geldim haftanın yeni filmlerinden Monroe Prensim filminde kullanılan parçalardan biriydim. 94.9 Açık Radyo'da Sinefil programı devam ediyor canlı yayında. Ee, programın ilk bölümünde e, Mithat Alan Film Merkezi yöneticisi Zeynep Binal konuğumuzdu. Ee, yayınlamış oldukları kitapları konuştuk. Ee, şimdi haftanın yeni vizyon filmlerini tanıtarak devam edeceğim size. Bu hafta 5 yeni film var vizyona giren. E, aralarında senenin çok beklenen, çok konuşulan filmleri de var. E, birazcık yaz ekranı şeklinde. Ama e, bizce, Sinefilce bu haftanın ön plana çıkan filmi... ...Prensim Mondruat, biraz önce bahsettiğim gibi yönetmenim Ayvan. E, oyunculuktan gelen bir isim, Fransız oyuncu yönetmenliğe başladı. E, özellikle bir önceki filmi polisle dikkatleri çekmişti üzerine. E, Fransız polisinin... E, Ne içeriden e, bir bakış attığı bir filmdi. Gündelik hayatları sıkıntıları üzüntüleri, mesleki e, dertlerinin yanı sıra e, onları daha içeriden, daha insani bir yerden anlattığı bir filmdi o. E, Prensim'de ise e, bu sefer bir aşk hikayesiyle karşımızda ama e, böyle klasik yücelştirilen e, ya da çok aşkı kutsayan bir şeyden ziyade Ee, ...ne kadar karma karışık olduğu üzerine her şeyin ilerlediğini söyleyebiliriz. Başrollerinde Vincent Casale, Emmanuel Berko, Louis Garel, e, Isit Lobosco yer alıyorlar. İki e, farklı tipte e, insanın bir araya gelmesi ama e, birbirlerinde hem aşkı bulmaları ama... E, Aşkın her zaman yetmemesi, işin içerisinde ihanet tutku ve pek çok Farklı duygunun e, girmesi e, üzerine yani aşkın farklı yüzlerini, farklı e, yaşanma biçimlerini anlatan e, bir film. Prensin adı da zaten o beyaz atlı prens e, şeyinin kavramının ya da masalının ne kadar gerçekçi olmadığına da işaret ettiğini söyleyebiliriz. Monroe'a Prensin bu hafta itibariyle vizyonda. Filmin başrol oyuncusu da bu sene kan'da en iyi e, kadın oyuncu ...rolünü, ödülünü... ...Runi Mara ile paylaşmıştım. Ayrıca Fransa'nın Oscar'ları olarak bilinen... ...Sezarlarda da 8 adaylığı vardı. Geçtiğimiz sene içerisinde... ...Fransa'da yapılmış... ...en iddialı filmlerden biri. E, bu hafta vizyona giren... ...geçen hafta da bahsetmiştim size... ...çokça da etrafında tartışma dönen bir diğer film ise... ...Ghostbusters, Hayale Savcıları. E, Hayalet Avcıları'nın bu yeniden canlandırılmış versiyonu daha fragmanları çıktığı andan itibaren oldukça ortalığı karıştırmıştı. Ee, Hayalet Avcıları ekibinin bu sefer tamamen kadınlardan oluşuyor olması ee, bir kısım e, hayranları tarafından e, klasik orijinal filmin hayranları tarafından e, bile e, çekinceyle yaklaşılmasına sebep olmuştum filmde vizyona girdikten sonra aslında özellikle eleştirmenlerden aldığı e, yorumlar hiç fena değil ama buna rağmen Hala çok cinsiyetçi bir biçimde bu Ghostbusters'ın bu yeni versiyonunu kabul etmeyen bünyeler de var. Bu hafta itibariyle, bugün itibariyle bizde de vizyona giriyor Ghostbusters. Filmden bahsedeceğim biraz ama önce müziğiyle, önce müziğini dinleyelim. Çok eğlenceli müzikleri var yine, soundtrack ile dikkat çeken bir film. Al King'den dinliyoruz, Good Girls. dan Good Girls haftanın yeni filmlerinden Ghostbusters Hayalet Avcılarında kullanılan parçalardan biriydi. Evet, Elkingham'ı parçası aslında filmin e, müzikal dünyası hakkında da size bir fikir verebilir. Hakikaten çok eğlenceli müzikleri var. Hayalet avcılarının yeni versiyonu Paul Feig yönetti. Başrollerinde Melissa McCarthy, Kristen Wiig, Kate McKinnon ve Leslie Jones yer alıyorlar. Evet, tamamen kadınlardan oluşan bir hayalet avcıları ekibiyle karşı karşıyayız bu sefer. Sekreterliklerini yapan bir erkek var. Onu da hani belirtmiş olalım hemen. Evet. 30 sene önce e, tüm dünyada hakikaten e, çok beğenilen bir filmdi. Hayalet Avcıları ilk versiyonu. E, pek çok insanın gençliğini, çocukluğunu hatırlatan klasik bir film olduğunu söyleyebiliriz. E, yani gerçeküstü komedi dediğimiz türün belki de en iyi yapılmış versiyonlarından biri. 2016 rebootu ise hiç fena değil. Ee, yine malum e, hayaletler New York'a musallat oluyor ve bu sefer onlarla mücadele etmek için hazır çalışan e, yine bir Hayalet Avcıları ekibi var. E, son yılların en iyi kadın e, komedi oyuncularının bir kısmının bir araya geldiğini söylememiz lazım. Melissa McCarthy artık kendisi tek başına popüler filmleri e, taşıyan e, bir yıldıza dönüşmüş durumda. Kristen Wiig yine son yılların parlayan isimlerinden biri. Kate McKinnon. Dalip ve Lizzie Jones da bence ikisi de çok çok başarılılar bu filmdeki performanslarıyla. Bu hafta fazla düşünmeden bol bol gülmek için tavsiye edeceğimiz filmlerden biri Hayalet Avcıları diyebilirim. Bu hafta aksiyon sevenler içinse bir başka Ee, karakter yeniden karşımıza çıkıyor meşhur Born Jason Born e, serisinin son filmi bu hafta vizyonda yönetmen koltuğunda yine Paul Greengrass var. Başrollerinde boynu canlandıran Matt Damon tabii ki burada. Onun yanı sıra e, önceki filmlerden e, bildiğimiz karakterler de var. Yeni eklenenler de var. Julia Stiles burada. Alicia Vikander, şu an yılların en parlak yıldızı parlayan oyuncularından. Tom Lee Jones ve Vincent Cassel bu filmde yer alıyorlar. Vincent Cassel'in bu hafta vizyondaki ikinci filmi olduğunu söyleyebiliriz Monroe'dan sonra. Evet. Jason Bourne, bu filmin adı sadece Jason Bourne. Çünkü e, Jason artık kim olduğunu biliyor, geçmişini e, hatırlıyor. E, nereden ne olduğunu hepsini hatırlıyor. Ama bütün bunları hatırlaması aslında ne olduğunu bildiği anlamına da gelmiyor. Bu sefer e, Jason Bourne geri dönüp e, kendisini... Başta bu duruma sokan, bu bu programa katılmasına e, ikna eden yalanları söyleyenlerle hesaplaşmak için geri döndüğünü söyleyebiliriz ee, Born serisi özellikle sinema dili olarak aksiyon türüne getirdiği katkılarla e, çok büyük bir hayran kitlesine de ulaştı hem eleştirmenlerin beğenisini kazanan hem de e, seyirciler tarafından çok beğenilen e, bir film e, dolayısıyla yeni Born bu hafta aksiyon, heyecan e, ve e, bol e, gerilim bekleyenler için bu hafta itibariyle vizyonda. Şimdi Born'un parçalarından birini dinleyeceğiz. Moby'den geliyor Extreme Ways. my eyes and close myself and close my world and never open up to anything that could get me at all. I had to close down everything. I had to close down my mind. Too many things caught me. Too much can make me blind. I've seen so much in so many places. So many heartaches. So many faces. So many dirty things you couldn't even believe. I would stand line for this It's always good in life for this ...Mobi'den dinledik Extreme Ways. E, bu haftanın yeni filmlerinden Jason Bourne'da kullanılıyordu. Bu hafta iki filmimiz daha var. E, bir diğeri de komedim e, ve yine başrolünde kadınlar var hayalet avcılarından sonra. E, Bad Moms, e, Eyvah Annem Dağıttı adıyla bizde vizyona giriyor. Ben Bad Moms adını aslında daha çok beğeniyorum. Kötü anneler. E, filmin içeriğinde de zaten... E, ondan bahsettiğini göreceksiniz. John Lucas ve Scott Moore yönetmişler. Başrollerinde rollerinde Emile Kunis, Christina Applegate, Kristen Bell ve Catherine Hahn yer alıyorlar. Yine dört kadın var burada. Ee, bu dört kadının özelliği ise e, genel olarak bütün bu günümüzde e, özellikle Amerika'da popüler kültürde çok karşımıza çıkan her şeyi böyle düzgün yapmaya çalışan anne tiplemeleri özellikle. ...likle okul aile birliği... E, ...içerisinde yer alıp... ...okul kermesleri, toplantıları... ...çocuk partileri olsun... E, ...her konuda böyle müthiş kuralcı... ...her şeyi mükemmel yapan... E, ...çocuklarının her şeyini yetiştirip... ...aynı zamanda bütün evi çekip çevirip... ...aynı zamanda mükemmel... ...görünmeyi başaran... ...kadın... E, ...ikonografisine baş kaldıran... ...Asi Annelerin hikayesi... ...Eyvah Annem da anlatılan... E, Ama e, hani bütün bu e, şeyin baskısı, mevcut düzenin baskısı e, Mayla Kunis'in canlandırdığı Amy Mitchell karakterini sonunda çatlatıyor. Ve bir okul aile birliği toplantısında, e, okul aile birliği başkanının yaptığı sunum sırasında yeter artık diyor ben buna uymayacağım. E, bütün bu kurallar, bütün bu yasaklamalar, çocuklara şöyle davran, böyle davranma, okul için şunu yap bunu yap. Baş ...başkaldırıyor ve e, kendisi gibi düşünen artık bütün bunları kaldıramayacağını düşünen annelerle beraber... E, ...bu sistemi değiştirmek için ve birazcık da yoldan çıkıp rahatlamak için e, birlik yapıyorlar. Eyvah Annem dağıttı bu haftanın komedi filmlerinden. Ben özellikle hani bu... E küçük çocuğu olan ve bütün bu sıkıntıları etrafında e, görüp... ...birazcık e, kafa dağıtmak isteyen e, anne babalara tavsiye ediyorum. Bir de korku filmimiz var bu hafta. E, orijinal adı Worry Dolls, Şeytanın Oyuncakları adıyla bizde vizyona giriyor. Pedrae Reynolds yönetmiş, başrollerinde Christopher Will, Kim Jackson... ...Tina Lefford, Johans Miles ve Brandon Johnson yer alıyor... Ee, bu filmin fikri de e, şöyle bir inanıştan yola çıkıyor Eğer günahlarınızı şeytanın oyuncaklarını anlatarak onları bir kutuya koyarsanız e, Ve kutuyu elden çıkarmanızla birlikte günahlarınızdan da kurtuluyorsunuz Böyle bir inanış var Ancak e, bu inanış sonrasında e, eğer bir gün bu oyuncaklar birilerinin eline geçerse o zaman sıkıntı olabilir. Bu filmde de e, bir polis memuru e, peşinde oldukları seri katili e, öldürdükten sonra onun evinde bir kutu oyuncak buluyorlar. E, aslında başta polis memuru buna niyetlenmese bile bu kutu bir şekilde kendisinin kızının eline geçiyor. Kızı bu oyunca kazıda da e, kolyeler takılar yapıyor ve bir şekilde bu kutudaki oyuncakları da o yaptığı kolyelerde kullanıp o kolyeler başka başka insanlara e, gidip onların kullanımına geçince e, şeytanın oyuncakları da böylece sirkülasyona girmiş oluyorlar. Ve e, her biri potansiyel katile dönüşüyor bu kolyeleri takanlar. E, şeytanın oyuncakları da bu haftanın korku filmim, korku gerilim türünü sevenler için bu hafta itibariyle vizyonda. Şimdi haftanın diğer eğlenceli müzikleri olan filmi Bad Moms, Eva Annem Dağıtı'da kullanılan bir parçayla devam edeceğiz. Chanel Monet'den geliyor Tightrope. <gülüyor> Let's do damage to your cabbage that I thought cannot pass See why you don't want no reason like the back of a matchbook That if that says will fold you at your Mac Book close close, shut you down before we go, go backwards Act up, and whether we high or low, we gonna get back up Like the Dow Jones and the Sort of like a thong in the ass crack, come on kanal är din... Tightrope haftanın yeni filmlerinden... ...Bad Moms, Eva Annem Dağıtı'da... ...kullanılan parçalardan biriydi. Bisnefil'in daha sonuna geldik böylece... ...sinema dünyasından kısaca bir iki... ...haber vermek istiyorum. Güzel haberlerden... ...birim, Disney'nin unutulmaz... ...çocuk klasiği Mary Poppins'in... ...devamı çekiliyor. Ve Mary Poppins'i... ...Emily Blunt canlandıracak... ...bu sefer. Ee, kendisine ise yan rollerde eşlik edecek... ...isimlerden birinin Mary's Jeep... ...olacağı açıklandı bu hafta. Ee, kendisi... E Mary upp en 5, eller Canlandıracak e, Emily Blunt ise 1964 yapımı Julie Andrews'un canlandırmış olduğu Mary Poppins rolünde karşımıza çıkacak tüm zamanların en güzel en eğlenceli çocuk filmlerinden biri yeniden e, yeni nesillerle buluşacak diyebiliriz bir başka haberse aslında şu anda Amerika e, geçtiğimiz hafta içerisinde tamamen Demokratik Parti'nin e, kongresine odaklanmıştı Philadelphia'da gerçekleşen ve çok sayıda sinema dünyasından isim de e, kongrede e, karşımıza çıkıyor. Çıktığı zaten Hillary Clinton'a desteklerini vermek için gideceklerini önceden açıklamışlardı. Bunlardan biri de biraz önce bahsettiğim yıldız Meryl Streep de aslında ee, özellikle bir önceki hafta Cleveland'da gerçekleştirilen Cumhuriyetçi Parti'nin e, kongresindeki en yüksek profilli oyuncunun Charles'in Charge dizisi, Charles iş başında dizisiyle tanıdığımız Scott Byer olduğu düşünülecek olursa e, demokrat Partinin e, kongresinin bu kadar birbirinden meşhur isimler, oyuncular, şarkıcılarla e, dolu oluyor olması e, birazcık cumhuriyetçileri sinir etmiş olabilir. Ama en çok sinir oldukları isim açık ara Bradley Cooper olmuş. Bradley Cooper özellikle e, bildiğiniz gibi kısa bir süre önce American Sniper filminde ki son derece milliyetçi damarı. E, kabarık bir filmdi. E, gerçek hayattan e, bir e, deniz komandosu Chris Kyle'ı canlandırmıştı. Bir sniper'ı e, ve ondan sonra Hillary Clinton'ı desteklemek üzere Demokrat Parti'nin kongresinde e, tribünlerde gözükmesi Cumhuriyetçi e, seçmenlerin hiç de hoşuna gitmemişler. Twitter oldukça karışmış. Evet böylece bir sinefilin daha sonuna geldik. Teknik masada Feryal'e ve bu haftaki program destekçimiz Yasemin Kırk Ağaçlıoğlu'na Çok teşekkür ediyoruz. Programımızı kapatırken yine e, yeni Hayalet Avcıları'ndan Ghostbusters'dan orijinal şarkının yeni versiyonuyla veda etmek istiyoruz. Bu sefer Ghostbusters'ı Ray Parker Jr. seslendiriyor. Herkese iyi seyirler, iyi hafta sonları. I afraid of no girls. I hear it likes the girls. I ain't afraid of Förberedande och sunaner: Melis Behilil och Yeşim Buru.